Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından yayınlanan İklim Değişikliği ve Arazi Özel Raporu, insanların neden olduğu sera gazı emisyonlarının toprakları eşi benzeri görülmemiş zararlar verdiğine ve gıda güvencesini tehdit ettiğine ortaya koyuyor. İnsanlık arazileri devasa ve sürdürülemez taleplerini karşılamak için kullanıyor ve bu durum hemen değişmezse iklim krizini önlemek mümkün olmayacak. Rapor hakkında açıklamalarda bulunan 350.org araştırma koordinatörü Mahir Ilgaz, fosil yakıt kullanımını önemli ölçüde azaltmaya başlamadıkça ve 2050 yılına kadar tamamen terk etmedikçe iklim değişikliği ve arazi bozulumu kombinasyonunun daha fazla insanı yoksulluğa ve iklimin etkilerine maruz bırakacağını belirtti. Ilgaz, yaydığımız karbondioksit ve metan miktarı arttıkça, Özellikle korunmasız bölgelerde gıda sistemlerimizin bozulma riski de artacak. Fosil yakıtlara ve fosil yakıtları çıkarmaya yönelik devam eden yatırımlar bu noktada dolaylı olarak yoksul insanlar için açlık demek dedi. Sürdürülebilir arazi yönetiminin emisyonları ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın önemli bir yolu olduğunu ifade eden Ulgas, insanları topraklarından ayrılmaya zorlamayan ve biyolojik çeşitliliği monokültür ve sanayi tarımına tercih etmeyen seçeneklerin peşinden gitmemiz gerekiyor şeklinde konuştu. 350 Ork Türkiye Kampanyalar Koordinatörü Efe Baysal ise iklim değişikliğiyle arazi bozulumunun birbiriyle ilişkili olduğunun bilindiğini ifade ederek IPCC'nin son raporu bu ilişkiye yönelik son detayları ortaya koydu. Ormanlarımızı yok ederek iklim krizini körüklüyoruz. Bunun karşılığında artan ısınma arazi bozulumunu hızlandırıyor. Türkiye'nin acilen bu fasit daireyi kırması gerekiyor dedi. Tüm dünyanın doğal kaynak sömürüsüne dayanmayan bir sisteme geçmek zorunda olduğunu belirten Baysal, bunun arayışları yapılıyor, sancıları yaşanır. Bu yapılırken artık iklim değişikliği meselesinde tarihi sorumluluk kavramı da kullanılmaya başlandı. Hiçbir ülkenin adım atmama veya eylem geciktirme lüksü kalmadı. Türkiye'nin de bir an önce bu çizgiye gelmesi elzem. Özellikle son yıllarda iyice artan madencilik faaliyetleri ve büyük inşaat projelerinin acilen terk edilmesi gerekiyor. Son IPCC özel raporunun da bir kez daha ortaya koyduğu gibi yapılan tercih daha fazla gelir veya gider arasında değil yapılan tercih varlık veya yokluk tercihi diye konuştu. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün ormansızlaşmanın önüne geçmek için kurduğu Ormansızlaşmanın Gerçek Zamanlı Tespiti Biriminin verilerine göre bu yılın Temmuz ayında Bölgedeki orman tahribatı geçen yılın Temmuz ayına göre %278 arttı. Buna göre 2019 Temmuz'unda tahribata uğrayan Amazonlardaki orman bölgesi 2254 km² olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 596 km olarak kayıtlara geçmişti. İNPE verileri ayrıca Amazonlarda son 12 aydaki orman tahribatının önceki 12 aya oranla %40 arttığını ve bu rakamın yaklaşık 7 bin kilometre kareye tekabül ettiğini ortaya koydu. Bölgede orman tahribatı Haziran'da da geçen yılın aynı ayına göre %88 artış göstermişti. Bilim insanları dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonların korunmasının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynadığı konusunda uyarır. Ancak ormanlarımız gitgide yok oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Iğdır Üniversitesi Kuş Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Doğa Derneği, İspanya Ornitoloji Merkezi ve bölgedeki elektrik dağıtım firmasının işbirliğiyle birliğiyle leylek halkalama projesi tamamlandı. 6 kişiden oluşan halkalama ekibi 15 günlük yuva tarama çalışmasının ardından 1250 kilometre yol kat ederek 84 saatlik çalışmanın sonucunda 45 yuvada 94 yavru leyleye Türkiye halkaları taktı. Leyleklerin hem yumaları temizlendi hem de elektrik kabloları izole edildi. Yapılan halkalama çalışmasıyla leyleklerin Afrika'dan dönüp dönmedikleri, hangi alanlara gittikleri, kaç yıl yaşadıkları ve beslenme alanlarındaki değişimler gibi sorulara cevap bulunacak. Yine halkalama çalışmalarıyla yörede insanlar arasında farkındalık oluşturulması ve leyleklere karşı duyarlılığın arttırılması hedefleniyor. Çalışmanın yapıldığı bölgede bulunan Köy ve val dedikleri çocuklarda halkalama işleminde çok büyük ilgi gösterdi ve yakından takip etti. Britanyalı çevre aktivisti Kiko Matthews, "Kick Plastic Tour" adını verdiği turda 6.863 kilometre yol katetti bisikletiyle. Gittiği her kentin kasabasının sahilini plastikten arındırmaya çalıştığını söylüyor. Diyor ki topladıklarım sadece yüzeyde görünür olan yerler. O kadar fazla plastik var ki inanamadım ve çok üzüldüm. Sorunla mücadele için atan adımlarsa beni sevindirdi dedi. 79 plajcudaki plastik toplama işlemi için toplam 316 saat pedal çevirdiğini anlatan çevre aktivistine de 1960 gönüllü burada yardımcı oldu. Toplanan plastikler arasında şişeden balık ağına, kutudan kabloya çok sayıda farklı ürün olduğunu belirten Matthews. 85 gün süresince tepelere tırmandım, yokuşlardan indim. Şiddetli yağmur, yağmur ve... Güneşin zorladığı anlar oldu ama sonuca baktığımda hepsine değdi, diyor. Geçtiğimiz hafta Londra'ya vararak turunu sonlandıran Matthews, uluslararası kuruluşların kendisiyle temas kurduğunu ve gelecekte onlarla işbirliği yaparak daha kapsamlı bir şekilde hayata geçirmek istediğini belirtmiş. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kılın. Gezegenin Geleceği